970, numaralı konu, Selman-ı Farisi'nin tevazuundan örnekler, Evet, kız kardeşimin oğlu çölden geldi, adı Kudameydi, bana, dayıcığım, Selman'ı Farisi'yi ziyaret etmek istiyorum, onu severim, kendisine selam vermek istiyorum, dedi, Selman'ın yanına gitmek üzere çıktık, medayine vardık, o gün Selman 20 bin askerin kumandanıydı, ufak bir serginin üzerine oturmuş, bir sepet örmekteydi, ona selam verdik, ey Eba Abdullah, bu benim kız kardeşimin oğludur, yeğenimdir, çölden bana gelmiştir, seni görmek istiyor, dedim, Selman, Allah'ın selam ve rahmeti onun üzerine olsun, dedi, ey Selman, bu seni sevdiğini söylüyor, dedi, Selman Allah da onu sevsin diye cevap verdi.